Günaydın. Günün ilk haberinde sahibinden ayrı düşen bir köpeğin hikayesi var. Bursa'dan Gökhan Tokyay tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, Bursa Osman Gazi sahipsiz hayvan barınağında karantinada bulunan köpeğinin yuvaya dönmesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlattığı imza kampanyasında olayı ve iddiaları dile getiren Gökhan'dan dinleyelim hikayeyi. Diyor ki kendisi 26 Kasım 2013 Cumartesi günü, Temmuz 2012 doğumlu aşılı ve karneli köpeğim Şiva arkadaşımla beraberdir. Kendisiyle buluştuk. Ben aşılı ve karneli olan köpeğim Şiva'yı kendisinden aldım ve eve doğru yola koyuldum. Bursa Osman Gazi istasyonunun önünde polisler bana sert bir dille gelmemi söylediler. Ben daha dikkatli konuşmalarını rica ettim. Bana köpeğimin ağızlığının nerede olduğunu sordular. Ben de eve gitmekte olduğumuzu ve köpeğin ağızlığının evde olduğunu kendilerine belirttim. Polis ekipleri aniden anons geçerek takviye istediler ve bir anda... 8 ekip arabası, 4 Yunus ve daha sonradan gelen 2 zabıta arabası geldi. Bu anda bile köpeğimiz Şiva'dan hiçbir hırçınlık olmamıştır. Bu durumun çevredeki ATM kameralarından tespitinin yapılabileceği karakoldaki komisere belirtilmiştir. Buna rağmen olaya dahil olan polisler köpeğim Şiva üzerine saldığım, kışkırttığım yönünde benden şikayetçi oldular. Bu arada köpeğim Şiva itek akla araca bindirilip Bursa Osman Gazi Sahipsiz Hayvanlar Barınağı'na götürülmüştür. Başkomiser, ertesi gün köpeğimizi barınaktan gidip geri alabileceğimizi söylediği halde köpeğimizi geri alamadık. Bana köpeğimin tutanakla alındığını söylenmekte ama başkomisere gittiğimde köpeğinle ilgili bir sıkıntı yok, ısırma saldırma vesaire bir durum söz konusu değil, neden vermiyorlar dedi. Bugün itibariyle köpeğim Shiva 21 gündür Bursa Osman Gazi Barınağı karantina bölümünde 35 numaralı kafeste tutulmaktadır. Her gün yanına gidiyor, kendisinin gün geçtikçe üzüldüğünü ve tükendiğini görüyorum. Bugüne kadar... Tek bir ısırma, saldırma vakkası olmayan, oldukça uysal, sosyal ve iyi niyetli bir köpek olduğu Bursa Osman Gazi Barınağı veterineri tarafından da bilinen köpeğim Şiva'yı herhangi hastalığa yakalanmadan zor koşullar nedeniyle 10 günü geçen karantina hücresinden çıkartıp evde yaşadığı ve sosyal olduğundan barınakta yaşayamayacağı ve sosyalliği göz önüne alınarak sahibine kayyum olarak teslimini rica ediyorum diyor kendisi. Gökhan'ın iddiaları doğruysa hem köpek hem de Gökhan için iç bir durum yaşanıyor demektir. Bakalım önümüzdeki günlerde Gökhan Şiva'ya kavuşabilecek mi? Bursa'dan ikinci bir kampanya var sırada. Sedat Güler tarafından başlatılan kampanyanın talebi Ula Dağ'daki yeni teleferiğin Sarı Alandaki Oteller Bölgesi'ne Eski Teresiyeş hattından ulaşması. Sedat diyor ki Bursa Uludağ'da Sarı Alan'dan Çobankaya bölgesine giden eski Teresiyeş 2007 yılında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan bir kazadan bu yana kullanılmıyor. Yani teleferik bu hattı kullanarak ilk önce Çobankaya bölgesine daha sonra da ikinci oteller bölgesine 2.3 km uzatılarak ulaştırılabilir. Teleferik bu hattı kullanırsa Uludağ'ın sık ormanla kaplı önemli bir bölgesi kurtulacak. Bu kampanyaya katılırsan 4000'e yakın kök nar ve çam ağacı kesilmekten yüzlerce endemik bitki ve yaban hayatı yok olmaktan kurtulacak. Lütfen destek ver ve çevreni haberdar et. Sana çok ihtiyacımız var diyerek imzacılara sesleniyor Sedat. Son kampanya haberimizin konusu ise çevre fakat bu kez orman değil konusu deniz. Hatta denizden yaşam bulan sahiller ve karetta karetta deniz kaplumbağaları. İz tuzu kumsalını kurtarma platformu tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı. Talebi ise İz Tuzu Kumsalı'na yapılması planlanan projenin iptali. Peki bu proje ne istiyor? Neleri içeriyor? Muğla ile Dalyan beldesi İstuzu Tuzukumsalı'nda yapılmak istenen deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma rehabilitasyon ve bilgilendirme merkezi arkeolojik sit alanı, doğal sit alanı, orman alanı, önemli doğal alanı, sulak alan, yaban hayatı koruma alanıdır. Ne var ki İstuzu Tuzukumsalı'nın hiçbir koruma statüsü nezdinizde devasa demir kaplumbağaya engel görülmemiştir. İstuzu Tuzukumsalı ekosisteminin kendine has özellikleri, tarihi ve turistik değerleri açısından olağanüstü bir alandır. Ulusal olduğu kadar uluslararası doğa koruma örgütlerince de izlenen ve korunan bir alandır. Buraya demirden kaplumbağa şeklinde devasa bir yapı planlanırken alternatif alanları düşünmediniz. Yörede yaşayan yurttaşların sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerin görüşünü almadınız. Kumsalın bozulmasının Dalyan turizminin bitireceğini önemsemediniz. Bizler bakir ve değerli olduğu kadar... Türkiye'deki doğa koruma ve kıyı yönetim açısından da köşe taşı olmuş İstosu kumsalı dışında bir yerde yapılması halinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ni fikri olarak destekliyoruz diyerek konunun projeye karşı çıkmak olmadığını fakat konumunun değişmesi gerektiğini dile getiriyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi için almakta olduğunuz kararları doğa korumacı bir anlayışla gözden geçirerek İztozu kumsalında yapılması planlanan projenin iptal edilmesini istiyoruz diyerek muhataplarına seslenmiş İztozu Kumsalını Kurtarma Platformu. Haydi İztozu kumsalını bir daha kurtaralım diyerek yayınladığı basın bülteninde konuyu medyanın da dikkatine sundu. Bültende konuyu detaylıca açıklayan platform, İztozu'nun geçmişte yaşadığı deneyimi de paylaşıyor. Bildiği üzere Kocabaş yani Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en önemli üreme alanlarından olan İztozu kumsalı İnşaatına başlanılmış büyük bir turizm tesisinden 1988 yılında kurtarılmıştı. Geçmişte benzeri olmayan ölçüde ulusal ve uluslararası birlikteliğin gösterildiği bir savaşın sonrasında otel inşaatından vazgeçilmiş, Köyceğiz-Dalyan yöresi Türkiye'nin ilk özel çevre koruma bölgelerinden birisi olarak ilan edilmişti. 25 yıl özel çevre koruma bölgesi olarak kalan İstuzu kumsalı bugün yeniden yapılaşmaya açılma tehlikesi altındadır. İstuzukum Sadı gibi özel çevre koruma alanı ilan edilmiş, değerli kıyı alanlarımızı korumakla görevli olan kurum ne yazık ki 2011 yılında yok edilmiştir. Diğer yükümlülükleri aynı sıra bu görevi üstlenmiş olan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün kaplumbağaları kurtaracak devasa demir bir kaplumbağa projesine Orman ve Su Bakanlığı'nın birimlerinin proje için istenilen orman alanı tahsisine ve yapıya olumlu bakması ülkemizdeki korumacılığın, orman yönetiminin, kıyı yönetiminin bugünü ve geleceği açısından alarm vericidir. Deniz Kaplumbağaları Merkezi ve Hastanesi, istuzu sahili dışında olmak üzere Dalyan'da mevcut hazine arazilerinden biri üzerine yapılabilir. Böylece hem kaplumbağalara hizmet eder hem de Dalyan yerleşim merkezine bir değerli özellik daha kazandırılmış olur. Bizler bakir ve değerli olduğu kadar Türkiye'deki doğa koruma ve kıyı yönetimi açısından köşe taşı olmuş istuzu kumsalı dışında bir yerde yapılması halinde Deniz Kaplumbağaları Merkezi fikrini destekliyoruz. İkinci İstuzu Kumsalı savaşımızdan yanımızda yer almanızı diliyoruz. Haydi İstuzu Kumsalı'nı bir daha kurtaralım. Bakalım İstuzu ikinci kez doğal yaşam ile hayatta kalmayı başarabilecek mi diyor. Pozitif değişimler daima hayatımızda olsun. Esen kalın.